Paslaşmalar Hazırlayan ve sunan Kenan Başaran Merhabalar ben Kenan Başaran Paslaşmalarda sizlerle birlikteyiz Bir hafta aradan sonra Evet Paslaşmalara bu hafta Şöyle süperlikle başlayalım Süper Lig'de geçen hafta özellikle İstanbul takımları büyük bir e, kayıp yaşadı. Fenerbahçe hariç e, Beşiktaş, Galatasaray, Büyükşehir Belediye ve Kasımpaşa Spor puan kaybetti. E, sadece Fenerbahçe 3 puan aldı ve aynı zamanda Lider Bursaspor'da puan kaybedince Fenerbahçe haftanın en kazançlı takımlarından biri oldu. Diğer taraftan Kasımpaşa Spor bu sezon ilk defa kendi seyircisinin önüne çıktı. Çünkü Recep Tayyip Erdoğan stadı yeni tribünlerine eklenmesi nedeniyle tadilattaydı. Çok güzel olmuş tribünlerin eklenmesi de çünkü daha önce ee, böyle yarı açık bir stat gibiydi. Bir tarafı tribünlü, diğer tarafı açık. Açıkçası e, estetik açıdan pek hoş bir durum yoktu. Bir ambiyans bir stat ortamı oluşmuyordu çok fazla. Ee, yeni tribünle eklenmesiyle biraz daha değerli toplu bir stat haline geldi. E, bu haftaya kadar Kasımpaşa Spor hiç galip gelememişti. Bunun da e, neticesinde sadece 2 puanlı ligin sonunda yer alıyordu. Oysa ki geçen sene e, ligin en rahat takımlardan biriydi. Yılmaz Ural'ın takım başına geçmesiyle birlikte. Fakat e, ilk 7 haftada hiç galibiyet yüzü görmemesi Kasımpaşa Spor'un e, bu stat meselesinin arkasına sığınmasına da beraberini getiriyordu. Hani niye puan kaybettiniz? İşte stadımız yok. Orada burada oynuyoruz gibi bir mazeretleri vardı. Trabzonspor mücadelesiyle birlikte stat, statlarına kavuştular. Ve yenilenmiş bu statta 3 puanla tanışmak istiyorlardı. İyi bir başlangıç yapmak istiyorlardı. Ama bilakis 7-0 gibi ağır bir yenilgi aldılar. Yılmaz Ural maçtan hemen sonra Kulüp başkanının odasına gittiğini söyledi ama kulüp başkanı e, istifa falan istemiyorum. Bu durumda yine birlikte çıkarız demiş. Bu çok e, hoş bir durum. Türkiye'de fazla karşılaşmadığımız bir durum. Yılmaz Vural'ın başına gelmiş olması da ayrıca bir belki de hoşluk. Çünkü Yılmaz Vural e, bir yanıyla evet... Parlak bir hoca ama diğer yanıyla da e, çok kulüp değiştiren bir hoca. E, son yani Kasımpaşa'ya kadar genelde e, bir takımı işte ligin belli bir periyodunda alıp çalıştıran orada bir sene zor tamamlayan bir hocaydı. Hani kısa mesafe koşucusu bir teknik direktör olmaya doğru gitmişti aslında gitmişti öyleydi. Ama Kasımpaşa Spor'a birlikte e, böyle bir kulüpte 2 yılı, 3 yılı geride bırakabilecek bir noktaya gelmişti. E, ve 7-0'a rağmen Kasımpaşa Kulübü Başkanı kendisine destek verdi. Bu hoş bir şey. Çünkü 7 8. haftaya kadar e, hocalarını yollayan kulüpler oldu. Bu arada aslında bir konuya daha değinmek lazım. Etik problemi. Şimdi futbol ve etik çok tartışılan zaman zaman çok gündeme gelen bir mevzudur bu yeşil sahalarda. Şöyle bir olay yaşadık. Önce Bucaspor'un başındaki Bülent Uygun istifa etti ve Eskişehirspor'a gitti. Ve bu davranışından dolayı da Türkiye Futbol Federasyonu kendisine etik kuruluna sevk etti. Bir diğer etik problemi de tartışması da daha doğrusu e, Trabzonspor Kasımpaşa Spor daha doğrusu Kasımpaşa Spor Trabzonspor maçında yaşandı. Bu konuya girmeden önce bir müzik arası verelim. Arkasından tekrar 1 olduğumuzda bu mevzuyu deşelim. Dışarıda bir yaz yağmuru Yaş sokaklar sensiz, bensiz Dışarıda bir yaz yağmuru Yaş sokaklar sensiz, bensiz Akşam olmuş ılık rüzgar Loş ışıklar sensiz, bensiz Akşam olmuş Ilık rüzgar, loş ışıklar, sensiz, bensiz Bir masalmış geçen yıllar, kaç yaprak var elimizde Aşk ve rüyaymış uyandık, adı kaldı dilimizde Ses vermiyor çalgıları Tavernalar sensiz, bensiz Ses vermiyor çalgıları Tavernalar sensiz, bensiz Masamızda yabancılar Hatıralar Sensiz, bensiz Masamızda Yabancılar Hatıralar Sensiz, bensiz Bir masalmış Geçen yıllar Kaç yaprak var Elimizde Aşk bir yamış Uyandık Adı kaldık Delin ister Çeksin kapımızı Kapanmışız kalbimize Sen bensiz, ben sensiz Kapanmışız kalbimize Sen bensiz, ben sensiz Bir masalmış geçen yıllar Kaç yaprak var Adı kaldı dilimizde Bir masamış geçen yıllar kaç yıl Müzik arasından sonra pastlaşmalar devam ediyor. Ben Kenan Başaran. Futbolda dedik ki etik e, tartışmaları yaşandı. Birincisi Bursa, e, pardon, Bucaspor'un hocalığını yaparken istifa edip eee Eskişehirspor'un başına geçen Bülent Uygun menajer e, sorunu. Bülent Uygun e, Malumunuz Sivas Spor'da iki sezon e, adeta mucizevi sonuçlara imza attı ve Süper Lig tecrübesi hiç olmayan bir takımı daha önce olmamış bir takımı düşme hattından alıp şampiyonla oynatır hale getirdi. Tabii bunu yaparken e, kulüp başkanı Mecnun Ot Yakmaz'da olan e, yakın ilişkisi de önemli bir rol oynadı. Yani Hani beğenirsiniz ya da beğenmezsiniz ama bir ekip oluştuğu zaman bu ekip arasında bir uyum sağlandığı zaman e, başarı da kaçınılmaz oluyor. Fakat e, Şampiyonlar Ligi'ne katılma hakkı elden eden Sivas Spor geçen sezona çok kötü başladı e, ve Şampiyonlar Ligi'ne ön elemeden çıkıp katılma hakkı elde demedi. Lige kötü başladı ve Sivas Spor Bülent Uygun bir hiç de beklenmedik bir şekilde erken sona erdi geçen sezonun başında. Sonra Bülent Uygun boşa çıktı ve ligi uzaktan izlemeye başladı. ve Ertuğrul Sağlam'ın Bursa Sporu şampiyon olurken Bülent Uygun da bu tarihi, başarıyı Bursa'daki çiftliğinden izledi. Tuhaf, ironik bir durum tabii ki. Evet elbette Bülent Uygun Bursa'lı sayıyor kendini bir yanıyla da ve Ertuğrul Sağlam'ın başarısından gurur duyduğunu, bunda kendisinin de bir pay olduğunu çünkü Sivas Spor'la iki sezon yakaladığı başarıların Anadolu kulüplerine cesaret verdiğini söyledi. Ama neticede insanız ve açıkçası muhtemelen hayıflanmamış değildir ya da hafif hani üzgün de olmuş olabilir. Yani kendisinin yakalayabileceği bir başarıyı kendi avuçlarının arasından uçup giden bir başarıyı Ertuğrul sağlam yakaladı. Bu ister istemez bence biraz hüzünlen hüzünlendirmiştir kendisini. Ve bu sezon Bülent Uygun Bucaspor'la başladı. Buca Spor 2. E, lig'de daha doğrusu Türkiye 1. Lig'inde Bankasya 1. Lig'inde şampiyon olup gelmiş altyapısıyla övünen bir kulüptü. E, birçok genç oyuncu yetiştiriyor. E, ama Bülent Uygun gider gitmez e, o kulüpte birçok transfer yaptı. Birçok para harcattı. Ama işte yedinci hafta, 6-7, evet 7 hafta oynadıktan sonra, daha doğrusu 6 hafta oynadıktan sonra bu kulüple yollarını ayırdı. Ve dedi ki ben 5. haftada zaten ayrılmayı kararlaştırmıştım. İşte olmadı, e, istediklerimiz olmadı, e, motivasyonumu yitirdim. Peki hocam Eskişehir spora gidecek misiniz diye sorulduğunda... Hayır, Eskişehir Spor zaten Ziko ile anlaştı. Ee, benim oraya gitmem söz konusu değil dedi. Bir gün geçtikten hemen sonra aradan bu sözlerin Bülent Uygun'la Eskişehir Spor nikah kıydı. Şimdi keşke hani Mert Yiğit de geçinir Bülent Uygun. Ee, hani Kendisine ait bir web sitesi vardı. Oraya girmenizi tavsiye ederim. Orada e, oldukça milliyetçi bir söylemle de. E, ama onun bir tarafı bırakalım. Yiğit geçinir. O yüzden Yiğit bir adama yakışan da e, valla Eskişehir spor çok çok güzel bir potansiyeli olan, te, seyircisi olan, mazisi parlak ve bana heyecan veriyor. Ve ben orayı çalıştırmak istiyorum. Buca spor bana müsaade etsin dese herhalde Buca Spor'da belki hocam madem gönlün orada senin bu aşkına mani olmanın derdi. E ne yaptınız şimdi? E, bütün öz kaynaklarından mahrum ettiğiniz bir kulübü bir sürü transfer de yapmış olmanız münasebetiyle borca harcada soktunuz. Sonra da bırakıp gittiniz öylece. Hiç şık olmadı. Çünkü Bucuz Spor kendi takımına güvenerek Süper Lig'de devam etse belki daha iyi bir noktada doldurdu. Bakın aynı şeyi Karabük Spor yaptı. Karabük Spor 2. Lig'den 1. Lig'e Süper Lig'e kendisini taşıyan kadroyu çok fazla bozmadı. Hocasını bile değiştirmedi. 1-2 takviye ile bugün Süper Lig'in zirve eteklerine dolaşıyor. Hiç de yok. Ee, Kimsenin beklemediği bir pozisyonda. 14 puan topladı. Beşiktaş'ın Galatasaray'ın üstünde. Ee, Karabüş Başkanı'yla da Feridun Tankut'la da Ben görüşmüştüm. Ee, açıkçası endişeleri yok değildi. Hani ya süperlik büyük bir havası vardır. acayip. bu hocamız bizi taşıyabilir mi? Ama 5 hafta sabredeceğim demişti. İlk 5 haftadan sonra görürüz. Eğer olmuyorsa hocamıza da yollarımızı kibarca ayırır demişti. Ee, görüldü ki ilk 8 haftada Karabük Spor beklentilerin çok ötesine bir a, büyük başarı yakaladı ve yola emin adımlar gidiyor. Karabük Spor'a laf gelmişken bir parantez açalım. Karabük Spor Türkiye futbol sahalarında bir de gerçekleştiriyor 2 senedir. Eee Göğsünde fabrika reklamı var. Karabük için çok anlamlı olan Demir'in sırtında da sendikanın, Çelik Sendikası'nın e, ilanı var, reklamı var. Bu e, çok e, nadir görülebilecek bir olay. Bu yüzden de Karabük Spor'un e, özel bir yeri var. En son yapılan 1 Mayıs e, gösterilene de takım olarak gelip katıldılar. Ee, hak işe bağlı bir sendika, çelik iş sendikası. Ama futbolun e, doğru kullanıldığında nelere de vesile olabileceğini gösteriyorlar. Ee, futbola nereden baktığınıza bağlı? Ee, karşı durursanız da birçok argümanınız vardır. Sahiplenirseniz de çok argümanınız vardır. Ee, yani bu futbolda nedir ki işe yaramaz insanları uyutuyor, bütün e, gerçeklerden uzaklaştırıyor da dersiniz ve de bunun için de birçok kanıt bulabilirsiniz. Ama tersine bu futbol insanlara ulaşmak için çok kısa bir yol. Burada sıkıntılarımızı, sorunlarımızı dile getirebiliriz ya da bazı kurum ve kuruluşlarımıza dikkat çekebiliriz de diyebilirsiniz. E, araç herkes için... E, kullanılmaya müsait sizin niyetinizde doğru orantılı olarak diğer bir etik sorunu da e, Trabzonspor Kasımpaşa dedik. Şimdi e, Trabzonspor Kasımpaşa karşısında 7-0'lık bir fark yakaladı. Fakat bu Trabzonspor teknik direktörü Şenol Güneş'i memnun etmedi. Trabzon yönetiminden bazı isimler ise ziyadesiyle memnun etti. Kasımpaşa'nın hocası Yılmaz Vural teşekkür etti Trabzonsporlu oyunculara. Neden? 7-0 olduktan sonra maçın son 5-6 dakikasında Trabzonsporlu oyuncular daha fazla rakiplerin üzerine gitmediler. Ve hani 10-11-12 olacakken fark 7'de tuttular. Şimdi Şenol Güneş buna kızdı. Açıkçası bu beni üzdü. Çünkü Şenol Güneş düşünce yapısıyla birçok teknik direktörden ayrılır. İnsancıldır. Futbolun dışında da düşünen, konuşan ya en azından şiir seven bir isimdir. Şair tanıyan bir isimdir. Birçok önemli ismi yetiştirmiş. Trabzon Lisesi mezundur. Şampiyonluk denilen bu futbolun en üst duygusunda altı kez yaşamış bir hocadır. Daha doğrusu futbol adamıdır. Şimdi teknik direktör olarak da bunu yaşamak istiyor. Bence 7-0'dan sonra daha fazla rakibin üstüne gitmeyen takımıyla gurur duyması lazım. Yani şampiyon olmuştur aslında o takım zihinsel olarak. Ee, bunlar yurt dışında yapılsa biz bu tür hareketleri yere göğe sığdıramayız. Şimdi hep hani bu acırsan acınacak hale düşersin mantığına hizmet eder. Eğer 7.0'dan sonra daha niye atmadınız dersiniz. Oysa ki saygı diye bir şey de var. eee 96 senesinde 1996 senesinde Aykut Kocamanlı Fenerbahçe Trabzon'u Trabzon'da 2-1 yenip şampiyonluğu büyük ölçüde garantilediğinde ee, Aykut Kocaman Trabzonspor'la empati kurmuş. Evet bizler şimdi çok mutluyuz, çok seviniyoruz ama diğer yanda da Trabzonsporlu arkadaşlarımız şu anda çok üzgünler, çok mutsuzlar. Onların yerine biz de olabilirdik. Kazanmak ya da kaybetmek bunlar çok önemli değildir. Şekne laflar etmişti. Futboldaki bu bakış açısının değişmesi gerektiğini söylemişti. Aykut Kocaman'ın empati kurduğu Trabzonspor'un başında Şenol Güneş vardı. Şenol Güneş bugün Kasımpaşa Spor'a karşı empati kuramıyorsa... 7-0 olduktan sonra bile hala gol gol gol diye düşünüyorsa yani e, 20 tane atsalardı Kasımpaşa spora ne geçeceklerini Şenol Güneş'in o oyuncular utançtan sokağa çıkamasalardı eve gittiklerinde akşam ailelerin yüzlerine bakamasalardı işlerine baba olanlar çocuklarına bir şey diyemeselerdi. Ertesi gün okuldan gelen çocuğunun baba işte okulda bana şöyle dedi, dedi arkadaşlarım gibi şeylere biz tanıklık etseydik. Yani bu çok hoş olurdu. Şenol Güneş şey hiç yakıştıramadığım bir tavır oldu. O yüzden e, bence Trabzonsporlu oyuncuların 7-0'dan sonra rakiplerin üzerine çok fazla git demesini ben çok şık bir hareket olarak görüyorum. Bu konuda Şenol Güneş'e katılmıyorum. Yıllar önce Beşiktaş, Adana Demirspor 10-0 yendi. E, Valla o zaman çocuktuk ve istatistik olarak yakalanmış en yüksek skor olduğu için bununla gurur duyuyorduk Beşiktaş'ı tutanlar olarak. E, yıllar sonra Dönüp bakıyorsun, Beşiktaş kime 10 tane atmış? Adana Demirspor'a. Adana Demirspor nasıl bir kulüp? İşte e, işçilerin ağırlıkla, yoksulların, Adana'nın fakir fukarasının, alın teriyle geçinenlerin e, takımı. Yani yüreği böyle bizimle aynı istikamette atanların takımı. Beşiktaş'la da yakın bir çizgide olanların takımı. O zaman Metin Ali Feyyazların yani dünyanın ne olup olmadığından da çok iyi bilen topçuların bu takıma 10 tane atması da insan geri dönüp baktığında biraz acımasız hoyratça buluyorum. Hani keşke Beşiktaş Adana Demirspor'a 10 tane atmamış olsaydı. 5-6 olsaydı da orada bir kesselerdi diye düşünüyorum. Bunu Beşiktaşlar yıllar sonra Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool'dan 8 tane yediklerini çok iyi anlamışlardır. Liverpool-Beşiktaş maçının uzatma dakikalarını hakem oynatmadı. Yani 8-0 yenik olan Beşiktaş'ın bir 9. gol yemesine müsaade etmedi hakem. Bu tür hareketler, bu tür şıklıklar olduğu için biz futbolu biraz seviyoruz. Hayatla özdeşleştirdiğimiz zaman, o zaman hayatta şık hareketler nasıl alkışlanıyorsa futbolu da alkışlanmalı. Gene lafı uzattık, bir müzik arası daha veriyoruz, arkasından tekrar buradayız. Müzik Evet, zaman su gibi akıp geçiyor. Bu akşam Şampiyonlar Ligi'nde Bursa Spor çok zorlu bir deplasmana çıkıyor. Manchester United'la Old Trafford'da oynuyor. Bursa Spor henüz gol, at, gol atamadı, puan da alamadı. Ya büyük bir sürprize imza atacak ve kendi rüştünüz patlayacak Bursa Spor'u diye bir takımın olduğunu dünya aleme bir kez daha duyuracak ya da e, yine puan kaybıyla dönecek ama dileriz makul bir e, eğer yenilecekse makul bir yenilik olsun hani takımın belini ruhunu kıracak bir e, tarih skor olmasını isteriz çünkü Ertuğrul sağlam az önce de söylediğim gibi Beşiktaş Liverpool'a 8-0 yenildiğinde o takımın kaptanı, o takımın patronu, hocası Ertuğrul Sağlam'dı. Böyle bir handikapla, böyle bir sendromla Manchester United'ın karşısında olacak. Çünkü İngilizlerin e, bu büyük takımlarının sahalarındaki ambiyans hakikaten e, insanın elini ayağını birbirine dolaştırıyor. Geçen sene Beşiktaş Manchester United orada 1-0 yendi ama o Manchester onun elemiş, eleğini duvara asmıştı. Yani gruptan çıkmayı garantilemişti. İkinci takımıyla neredeyse sahaya çıkmıştı. Beşiktaş'ta bütün gücüyle, ruhuyla, bedeniyle sılmıştı da almıştı. Daha önce de Manchester United yenen takım 1996 ya da 97. Ah 97. Yanılmıyorsam. Yani 95, 96 da olabilir. 95-96 şampiyonu Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ndeki durumu o zaman herhalde ya ikinci yerde. 96-97 sezonu diyelim. Fenerbahçe Manchester'ı sahasında 1-0 yenmişti ve bu galibiyet Manchester'ın 40 yıl sonra sahasında mağlup olduğu ilk maç olmuştu. Fenerbahçe Boric'in attığı golle kazanmıştı bunu çok önemli bir galibiyetti. Ee, daha öncesinde Galatasaray'ın orada aldığı bir tarihi 3-3'lük üç mücadele vardır. Ondan sonra İstanbul'da 0-0 ve Galatasaray Manchester United'ı elemişti. Bursaspor'a başarılar diliyoruz. Madem İngiltere'ye kadar gittik bir küçük not daha verelim. İngiltere'de Liverpool Liverpool e, Amerikalı patronlarından kurtulmaya çalışıyordu. Hikette Hicks e, kurtulmaya çalışıyordu. Liverpool türbünleri e, uzundur yani daha önce Glazer ha, pardon Glazer United'ını Liverpool taraftarları Yankee go home Yankee go home diyorlardı. Yankees'e evlenen gitti fakat yeni bir Yankee geldi. John Henry John Henry Amerika'da Red Sox denilen e, Beyzbol takım var da çok meşhur. Onun da patronu. Ayrıca kendisi milyarder. İşte Hedgefone'lardan zengin olmuş bir isim. Eğlence sektöründe faaliyet gösteriyor. Bak Liverpool İngiltere'de Premier League'de sondan ikinci. Yani 6 puanı var. Geçen hafta ezeli rakibi Everton'la oynadı, o maçı da kaybetti. Everton da düşme hattındaydı enteresan bir şekilde. Neredeyse 100 yıl sonra iki takım da o büyük derbilerini düşme hattında oynadılar. Ee, şimdilik kimse ihtimal vermiyor diyorlar pool'un küme düşeceğini ama burası İngiltere, orada büyük, küçük, tarihi e, takım hiçbir ayrım olmuyor. Hiç e, ummadığınız taş başarıyor ummadığınız takımlar küme düşüyor. İşte Leeds United düştü. Ondan önce Nottingham Forest düştü. Yani bizim buralar gibi değil oralar. Bizim burada e, biz asla yakıştıramayız büyük kulübüle küme düşmeyi ama orada futbol sahada oynandığı için bütün kurallarıyla her türlü sonuç mümkün. Evet bu haftada paslaşmalarda programımızın sonuna geldik. Ben Kenan başaran haftaya tekrar aynı saatte buluşmak üzere hoşçakalın paslaşmalar hazırlayan ve sunan Kenan başaran